Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alayeni Muhammed. Bir kardeşimiz sormuş, İbrahim Aleyhisselam gerçekten aya, yıldıza, güneşe tapınmayı bir anda düşündü mü? Yoksa bunun başka bir açıklaması var mı diye. Bunun da sebebi En'am suresinde geçen bazı ayetler. En'am suresi, 74 ve devam eden ayetlerde şöyle buyuruyor ve Kale İbrahimü li ebihi azra, azere etettehidu esnâmen âlihe dedi ki İbrahim babası azere dedi ki sen dedi bu dedi bu putları dedi kendine ilah mı ediliyorsun inni arake ve kavmeke fi dalâlin mubin. Ben dedi seni ve kavmini büyük bir sapıklıkta görüyorum. وَكَذَٰلِكَ نُورِ اِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْيَكُونَ minel الْمُقِن۪ينَ Diyor ki böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik ki ey yakinen inananlardan olsun. فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ Eydür böylece gece çökünce رَأَ كَوْكَبَه bir yıldız gördü. Kale, Hâza Rabbi. Dedi ki bu benim Rabbimdir. Felemme efele kâle, Lâ uhibbul afilin. Sonra bu yıldız, <gülüyor> Kaybolunca, Dedi ki, Ben dedi kaybolan şeyleri sev, sevmem. Felemmer al kamara bâzigan. <gülüyor> Daha sonra, Ayı, Böyle ışığını yaymış halde, Parlak görünce, Kale, Dedi ki, Hâza Rabbi. Dedi bu benim Rabbim. Felemme, ''Efele kâleh le innem yehdîni rabbile <gülüyor> ekûnenne minel kavmiz dâllîn'' Dedik ki, bu da kaybolunca bu sefer dedik ki eğer benim Rabbim beni hidayet üzere tutmamış olsa, bana hidayet etmeyecek olsa, gerçekten ben de sapıtmışlardan olurum. ''Felemme ra'şşemse'' daha sonra güneşi gördüğünde, ''Bazigaten ey ışıklarını yaymış, aydınlık ve parlak görünce'' قال هذا ربي هذا اكبر dedi ki bu daha büyüktür <gülüyor> İşte bu benim rabbim felema afalet قال ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun daha sonra o da gece olup kaybolunca dedi ki ey kavmim ben sizin dediği et koştuğunuz şeylerden beriyim inni ben vejhetu vechiyellezi fataras semawati vel ard Yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a çevirdim. Hanifen, Hanif olarak, tertemiz, yani ona hiçbir şey şirk koşmadan. Wa ma anaminal mushrikin ve ben müşriklerden değilim. Şimdi bu ayetlerde, ey zahiren bakıldığı zaman sanki İbrahim Aleyhisselam gerçekten bunları ilah edindi ve önce rab olduğunu kabul etti. Öyle değildir. Doğrusu. Bu konuda muteber tefsirlerde bu konuya değinmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın... İbrahim Aleyhisselam'ın... ''Heda Rabbi'' demesi ''Bu benim Rabbimdir'' değil. ''Heda Rabbi'' yani ''Bu muymuş benim Rabbim'' şeklindedir. Yani orada yıldızı görünce... ''Ey, e, yıldızın kaybolmasıyla...'' ''Felemme efele'' yani kaybolunca dedi ki... ''Bu batan şey mi benim Rabbim olacak?'' Aynı şekilde bu sefer ayı kendisine gösterdikleri zaman daha parlak daha şey dedi ki e, bu mu benim Rabbim olacak Bakın siz bunun ilah olduğunu Rab olduğunu iddia ediyordunuz ancak işte gelin görün ki bakın bu da battı güneş için aynı şekilde onlara hüccet oluşturdu. İbrahim aleyhisselam bunları yaparken onları ilah olarak kabul ettiğinden değil çünkü İbrahim aleyhisselamın kavmi bir kısmı Esnem dediğimiz putlara tapıyordu, bir kısmı da gök cisimlerine tapıyorlardı. O yüzden önce babasına dedi ki, sen bunları dedi, fayiqale İbrahimu l-Abihi azara azara et esnemen sen bunları mı ilah ediniyorsun dedi. İnni araka ve kavmika fidala limubin. Ben seni ve kavmini büyük bir sapıklık içerisinde görüyorum. Daha sonra Gök cisimlerine tapanlara bu sefer yöneldi. Allah Azze ve Celle onu hanif olarak hanif kıldığı için yerin ve göğün melekutunu, Rabbim kendi ihtişamını, ayetlerini onlara gösterince bunlara niçin tapıyorsunuz dediğinde yıldızları gösterdiler, ayı gösterdiler, güneşi gösterdiler. Dolayısıyla burada, ''Hede Rabbi'' demesi, ''Bu benim Rabbimdir'' değil. ''Hede Rabbi'' yani bu bu mu benim Rabbim? Bu benim Rabbim olabilir mi? Anlamında, Yani benim Rabbim bu olabilir mi? Orada, yani onları istihza eden, onları küçük düşüren bir tavırla. Dolayısıyla sözünün sonunda da, zaten diyor ki, Ben sizin bu taptıklarınızdan beriyim. Ben yüzümü, yeri ve göğü yaratmış olan Allah'a yönelttim. Hanif olarak, yani hiçbir şey hiç koşmaksızın, ve ben müşriklerden değilim. Yani ne yapıyor onlara hücceti oluşturuyor. Bunların batan ve yok olan, mahluk olan şeyler olduğunu haber verdikten sonra hanif olduğunu ve bunların sahibi ve yaratıcısına ibadet ettiğini haber veriyor. Yoksa İbrahim aleyhisselam bütün enbiya bu konuda temiz oldukları için özellikle şirk gibi bir şeyin içerisine düşecek veya meyledecek değildir. وهذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد